Meal ve tefsiriyle devam ediyoruz Kadınları boşarsanız Onlarla birleşmemiş Ve mehir de belirlememiş olursanız Mali bir sorumluluğunuz yoktur Zengin olan gücüne göre Eli dar olan da gücüne göre Onlara makul ve gönül alıcı bir şeyler versin İyiler için bu bir borçtur bir mehir belirlediğiniz halde onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehirin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. Mehir, boşama hakkı elinde bulunan koca bakımından bir boşama engeli ve müeyyidesi, kadın içinde bir maddi teminattır. Yeni bir evlilik yapıncaya veya maişet imkanı buluncaya kadar bir süre hayatını idame ettirme vasıtasıdır. Kadının mehri hak edebilmesi ve boşandığında iddetin gerekli olabilmesi için ya kocasıyla cinsel ilişkide bulunmaya bir engel bulunmayacak ölçüde ve şartlarda baş başa kalmış, halvet olmuş olmaları ya da fiilen cinsel ilişkide bulunmaları gerekir. Bu iki şart gerçekleşmeden boşama vuku bulmuşsa bakılır. Eğer daha önceden bir mehir üzerinde anlaşma yapılmamışsa kocanın mali bir yükümlülüğü yoktur. Ancak koca, boşadığı eşinin gönlünü almak, onunla iyi duygular içinde ayrılmayı sağlamak için bütçesine uygun ikramlarda, mütea, metada bulunmalıdır. Boşama hediyesinin miktarı belirlenmemiş ancak iki ölçü konulmuştur. Kudret ve Maruf Her koca, mali gücüyle mütenasip ve toplumda cari adetlere ve uygulamalara göre kadına layık bir hediye vermelidir. Cinsel ilişkiden önce boşanmış kadın için daha önceden bir mehir miktarı belirlenmiş olursa, koca bunun yarısını ödemekle yükümlüdür. Boşayan veya boşanan tarafın mali ve psikolojik durumu farklı tavır ve davranışlar gerektirebilir. Bu sebeple taraflar bağışlama ve hoşgörüye, birbirlerine lütufkar davranmaya teşvik edilmişlerdir. Bu teşvik kadın açısından kocasının durum ve şartlarına bakarak alacağını azaltma veya bağışlamaya, koca tarafından ise daha fazlasını vermeye yöneliktir. Kur'an-ı Kerim'in özgün üslup ve tertibi içinde farklı konuları açıklayan ayetlerin arka arkaya geldiği de olmaktadır. Bu bağlamda evlenme, boşanma, emzirme konuları açıklanırken arada normal ve olağan dışı hallerde namazın nasıl kılınacağı konusuna yer verilmiş, belki de bir önceki ayette tavsiye edilen bağışlama, takva, karşılıklı lütufkarlık gibi faziletlere erebilmek için gerekli bulunan manevi eğitimin en önemli aracının namaz olduğuna işaret edilmiştir. Dinin direği, ibadetlerin başı olan namazın, müminin hayatıyla o kadar iç içe, o kadar vazgeçilemez, ihmal edilemez olması istenmiştir ki, insanoğlunun her türlü faaliyetine ara verdiği, korkulu ve tehlikeli hallerinde bile namazın kılınması emredilmiş, ancak olağan dışı hal sebebiyle bazı kolaylıklar tanınmıştır. Normal hallerde müminler, en değerli varlıklarını nasıl koruyorlarsa namazlarını da öyle koruyacak, yani hem eksiksiz hem de devamlı kılacaklardır. Namazın eksiksiz kılınması, muhafazası, vücut, dil ve zihin hareketleriyle yapılan farzları, vacip ve sünnetleri yerine getirmekle olur ve en azından farz ve vacip namazları geçirmemekle gerçekleşir. Namazla ilgili olan bu iki mükellefiyet dışında bir de, kalple, zihin, duygu işbirliğiyle yapılan ve ayette konut kelimesiyle ifade edilen huşu şartı vardır. Huşu, namaz kılan müminin huzurunda bulunduğu Rabbinin büyüklüğüne yaraşır bir saygı, kulluk ve itaat duygusu, kendini veriş, bütünüyle yöneliş şeklinde gerçekleşir ve huşusuz namaz, ruhsuz ceset gibidir. Bu sebepledir ki, Namazları eksiksiz ve devamlı kılın emrinden sonra, huzur ve huşu içinde kaydı getirilmiştir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.